Hücurat Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Ey iman edenler Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin Allah'tan korkun Allah gerçekten çok iyi duyan ve gereğince bilendir Ey iman edenler seslerinizi o peygamberin sesinin üstüne yükseltmeyin Kiminizin kiminize bağırarak konuştuğu gibi onun huzurunda sözü yükseltmeyin Yoksa siz hiç farkında olmadan amelleriniz eriyip gider Allah Resulü'nün huzurunda seslerini alçaltanlar var ya Onlar Allah'ın gönüllerini takva için imtihan ettiği kişilerdir Bir bağışlanma vardır onlar için Bir büyük ödül vardır Hücrelerin arkasından sana seslenenlere gelince Onların çoğu aklını çalıştırmamaktadır eğer onlar sen yanlarına çıkınca edek sabretmiş olsalardı kendileri için elbette daha hayırlı olurdu. Allah gafurdur, rahimdir. Ey iman sahipleri! Özü sözü bozuk birisi size bir haber getirdiğinde hemen araştırıp inceleyin, delil arayın. Yoksa bilgisizlikle bir topluluğu suçlar da yapmış olduğunuza pişmanlık duyar hale gelirsiniz. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizdedir. Eğer o çoğu işte size uysaydı gerçekten zorlukla karşılaşır, sıkıntıya düşerdiniz. Ama Allah imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir. Ve size küfrü, öz söz bozukluğunu, isyanı çirkin göstermiştir. Rüşte ermiş olanlar işte bunlardır. Allah'tan bir lütuf ve nimet olarak... Alimdir Allah, Hakimdir. Müminlerden iki zümre çarpışırlarsa onların aralarında hemen barışı kurun. Eğer onlardan biri öteki aleyhine sınır tanımazlık edip saldırırsa, azgınlık edenle Allah'ın emrine dönünceye kadar savaşın. Eğer vazgeçerse yine ikisi arasını adalet ve dürüstlükle sulh edin. Kuşkusuz Allah adalette titiz davrananları sever. Şu bir gerçek ki, müminler sadece kardeştirler. O halde kardeşleriniz arasında barışı sağlayın ve Allah'tan korkun ki size merhamet edilebilsin. Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olabilir ki alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri kendilerinden hayırlı olabilir. Özbenliklerinizi ayıplamayın, kendi nefislerinizde ayıplar aramayın, birbirinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra fasıklıkla adlanmak ne kötü şeydir. Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir. Ey iman edenler! Zandan çok sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Sinsi casuslar gibi ayıp aramayın. Kıybet ederek biriniz ötekini arkasından çekiştirmesin. Sizden biri ölmüş kardeşinin etini yemek ister mi? Bakın bundan iğrendiniz. Allah'tan korkun. Hiç kuşkusuz Allah tövbeleri çok kabul eden, rahmeti sonsuz olandır. Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve örfler yoluyla tanışıp kaynaşasınız diye, sizi milletlere boylara ayırdık İç kuşkusuz Allah katında en seçkininiz Kötülüklerden en çok korunanınızdır Allah her şeyi bilir Her şeyden haberdardır Bedeviler iman ettik dediler De ki siz iman etmediniz Ancak Müslüman olduk deyin İman sizin kalplerinize girmemiştir eğer Allah'a ve Resulüne itaat ederseniz, Allah yapıp ettiklerinizden hiçbir şeyi eksitmez. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Müminler ancak şu kimselerdir ki, Allah'a ve Resulüne iman ederler. Sonra hiçbir kuşkuya düşmezler ve mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda didinirler. İşte bunlardır özü sözü birbirine uyanlar. De ki siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? Oysa ki Allah gökte ne var, yerde ne var hepsini bilir. Allah her şeyi çok iyi bilmektedir. İslam'a girmelerini senin başına kakıyorlar. De ki İslam'ınızı benim başıma kakmayın. Aksine eğer özü sözü doğru insanlarsanız sizi imana kılavuzladığı için Allah hepinizi minnet borcu altına sokar. Şu bir gerçek ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir, Allah yaptıklarınızı iyice görmektedir.